Herkese merhabalar. Yeni yılın ilk balık gözünden Açık Radyo 94.9'dayız. Dinlediğiniz sesler 30 Aralık Cuma akşamı İdris Naim Şahin'in herkesi terörist yerine koyan açıklamalarından sonra yapılan İdris Naim Şahin ve Genelkurmay Başkanı istifa etsin eylemlerinden birer kupleydi. Bu eylemler birçok yerde yapıldı. Hükümetten henüz bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı'nın bu açıklamalarıyla ilgili bir Açıklama yapılmadı elbet. Hiç kimse bir İçişleri Bakanı'nın bu sözlerini rahatça söylediği bir yerde güvende hissetmiyor kendini. Ki bilimsel terör, şiir terörü, resim terörü, makale terörü, sanatçı terörü de lukatımıza kazandırdığı yeni kelimelerden İdris Naim Şahin'in ve hükümetten ısrarla da tatmin edici bir icraat bekliyoruz bu konuyla ilgili. Yine bu açıklamalardan sonraki günde Şırnak Uludere'den katliam haberi geldi. Ve yine e, aynı gün aslında Cuma günü e, Taksim o yüzden oldukça kalabalık yürüyüşlerden birine daha ev sahipliği yapmıştı. Birçok örgüt kendi mesajını vermek üzere ayrı ayrı yürüdü. Bunun dışında Türkiye yeni yıla tutuklu 95 gazeteci gazetecisiyle birlikte girdi. Bu e, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın e, yaptığı... Son açıklama. Yine e, bütün bunları konuşmak, Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünü de konuşmak için e, bugünkü konuğumuz Bir Gün Gazetesi'nden ve yine Anga'dan e, Ahmet çık ve Nedim Şener'in gazeteci, gazeteci arkadaşlarından arkadaşım. Ahmet Meliç yüz bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, ve aslında kendisiyle de genel olarak bu medyanın nereye gittiğini, ne hal aldığını konuşacağız. Aslında bu e, tutuklu gazeteciler ve e, bu sürece nasıl geldiğimizden biraz bahsedeceksin sen bize bildiğim kadarıyla. Nasıl e, geldik? Bize bu Türk basın tarihinin bir kısa özetini verebilir misin acaba? Yani geldiğimiz noktanın adını koymak açısından e, şunu söylemek istiyorum. Ben bu cumartesi bir günde yayınlanan ııı e, Haber analizimde de şu başlığı atmıştım ben insansız haber aracı yani artık gazetelerin geldiği nokta budur bana kalırsa ee, üst başlığı şu 2012'ye girerken Türkiye'de artık gazete kalmadı anlaşıldı onların adı artık insansız haber aracı ee, bunu ne üzerine söyledik Uludere katliamı üzerine söyledik. E, insansız hava araçlarının kamerasına takılan köylülerin F-16'lardan yapılan bombardımanla katledilmesi gazetelerde ne yazık ki Türkiye gazetelerinde insanlıktan uzak bir şekilde haberleştirildi. E, gerek yandaş basın gerekse kendine muhalif, e, muha, kendisine muhalif payesini veren ulusalcı gazeteler katliamı örtmeye çalıştılar. Bununla da kalmadılar. Her türlü dezenformasyon ve manipülasyonu yer aldı. ...bir habercilik anlayışıyla bunu verdiler. O, bu, bunu, bu, bu geldiğimiz noktadır. Ama buraya nasıl geldik... E, ...istersen ondan ufak evet. ufak bir bahsedeyim. Türkiye'de her zaman basın baskı altındaydı. Yani bu yaşadığımız dönem... ...ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Türkiye'de gazetecilerin ilk defa tanık oldukları... E, bir, şey, bir, ...bir şey değil. Türkiye gazetecilik tarihi esas olarak... ...baskılar, uzun, yoğun baskılar... Ve arada çok kısa nefes almaların tarihidir. Türkiye'de gazetecilik ilk başladığı dönemlerde Abdülhamit diktası vardı. Osman Devleti'nden bahsediyoruz. Evet. Abdülhamit dönemi istihdatında gazeteciler Abdülhamit'in jurnalcilerinin gazabına uğrarlardı. Kızıl Sultan denen Abdülhamit'in. Ee, bu baskı dönemine tepki olarak Jön Türk hareketi doğmuştu. ...1908 Yön Türk Devrimi, yani dünya literatürüne böyle geçmiştir. Bazıları her ne kadar bunu bir darbe olarak adlandırsalar da esas olarak bir devrimdi bu. Bir kısmi nefes alma şeylerinden birini yarattı basın için. Ne yazık ki bu çok kısa sürdü. 1909'da 31 Mart Bakın. ayaklanması meydana geldi. Hareket ordusu bunu bastırdı. Hemen arkasından bu defa ne oldu... Bu defa bir grup gazeteci özgürlük varken başka bir grup gazeteciye mesela Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni destekleyen gazetecilere büyük bir e, baskı dönemi başladı. Peki en azından bu dönemlerdeki baskılar da şimdi gördüğümüz gibi mi yoksa başka türlü mü? E, şimdi onların yöntemleri tabii elbette değişti. zaman bazıları aynı kaldı. Mesela e, şey anlamında sansür artık yok. Daha çok otosansürle karşılaşıyoruz şöyle bir sansür vardı önceden uzun yıllar bu devam etti 1960'tan bu yana çok sık e, rastlanmayan bir şey artık bu e, 1960'a kadar olan dönemde gazeteler e, matbaadayken okunurdu hükümetin yetkilileri tarafından ve beğenilmeyen şeyler boş çıkardı. Direkt yani, yerinde e, tabii, tabii, olmadan. Direkt, e, haber olmadan yerinde orada müdahale edilirdi. Baskıda orası beyaz çıkardı. Şimdi bu yok ama şimdi evet. çok daha ağır bir otosansörü var oraya geleceğiz. Evet. Bu 1909 baskı dönemi daha sonra neyle devam etti? İşte mütareke dönemi İstanbul'u biliyorsun emperyalist işgal altındaydı İstanbul. Ve bir grup gazeteciler gazeteci müteharike basın dediğimiz gazeteciler işte Ali Kemaller'in falan içinde oldu emperyalist işgali destekliyorlardı. ...böyle bir süreç vardı. Onun dışında hiçbir şeye özgürlük yoktu. Yani Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi destekleyen gazetelere özgürlük yoktu. Aynı dönemde Anadolu'da ise bir özgürlük ortamı vardı. 1920'de başlayan, birinci meclis döneminde başlayan... ...o zaman çıkan gazeteler, hakimiyeti milliye, komünistler de kendi gazetelerini çıkarttılar. Kısmi özgürlük ortamıydı. Bu da Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'a da yayılarak bir süre sürdü. Ta ki takriri sukununa kadar. Yani Şeyh Said ayaklanması, takriri sukun arkasından gelen tutuklamalar, hmm. yasaklamalarla o kısa nefes alma dönemi de sona erdi. Bir dahaki nefes alma dönemi için 1946'yı beklememiz gerekti. 1946'da 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada demokrasi rüzgarları esiyordu. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e katılmak istiyordu. Bu yüzden Türkiye'de Türkiye'den bazı reformlar yapmasını istedi Batı dünyası. Bu reformların içerisinde basına kısmi bir özgürlük verilmesi, çok partili siyasi, siyasal yaşama geçilmesi gibi şeyler vardı. 1946'da İsmet'in ön döneminde bu kararlar alındı. Ve bir, yaklaşık 5 yıl süren bir özgürlük ortamı daha yaşadı Türkiye basını. Fakat bunun da kesinti yoraması şöyle oldu. 1950'de adı demokrat olan fakat faşist yüzünü çok geçmeden gösteren 1951 tefkikatıyla gösteren Demokrat Parti. Demokrat Parti dönemi 51'den itibaren ilk bir yılı çok bahar gibi geçmiştir hakikaten. 51'den itibaren son derece baskıcı. Basına görmüş en büyük şeylerin yapıldığı o beyaz sayfaların en çok çıktığı dönem oldu. Bu sanırım iktidarların yerlerini hakikaten sağlamlaştırdıktan evet, sonraki evet, evet. adımları oldu. Tam buna AKP iktidarını değerlendirirken geleceğiz. Evet. <gülüyor> Bunu yaşıyoruz çünkü şimdi. Ardından 1961 askeri darbesi oldu ve ironik bir şey gerçekleşti burada. Bir askeri darbeden sonra bir demokrasi ortamı doğdu. Yani 1961 askeri darbesi diğer darbelerden farklı olarak demokratik bir anayasa getirdi. Evet. Ve aynı zamanda basına da çok ciddi özgürlükler getirdi. Ve basın çalışanları olarak... Şimdiye kadarki bütün haklarımız 61 Anayasası'nda ve o dönem çıkartılan kanunlarda alınmış haklardır. Basın kartı da buna dahil olmak üzere 212 sayılı basın yasası da dahil olmak istiyor ki bunlar şu anda törpülenmeye çalışılıyor. Bu dönem hakikaten Türkiye'nin çok özgür bir dönemiydi. Ee, 61-71 arası işte Türkiye'nin yasaklı şairi Nazım Hükmet'in rahatça artık... Her yerde kitaplarının bulunabildiği, Marx'ın evet. Engels'in ilk defa çevrildiği, Türkiye sol basınının da bir bahar yaşadığı yön devrim dergileri, Türk Solu Dergisi o zamanın. Işte Aydınlık, Sosyalist Aydınlık, Proleter devrimci Aydınlık vesaire, Hikmet Kıvılcım'ın Sosyalist Gazetesi gibi. Çok alternatif, çok sayıda yayın organının özgürce yayın yaptığı bir dönem yaşadık. Demokratikleşmenin getirdiklerinden. Evet, evet. Burada tabii yine bir kesinti oldu 1971 faşist askeri darbesiyle. Neyse ki bu çok uzun sürmedi. 3 yıl sonraki DSP iktidarıyla pardon CHP iktidarıyla Bülent Ecevit'in başkanı olduğu CHP o dönemi iktidarla yeniden bir kısmi demokratikleşme süreci yaşandı. Burada geçerken şunu belirtmek gerekir. 61-71 arası o kadar demokratik bir dönemdi ki o dönem kurulan TRT bile son derece muhalif Hükümeti eleştiren yayınlar yapıyordu ki şimdiki TRT ile karşılaştığında düşünemeyeceğimiz bir şey. Tabi kimler vardı o TRT'de? Sevgi Soysal vardı mesela. Sevgi Soysal Tabii. varsa? Onlar, onların programlar yaptığı bir TRT vardı. 71 anayasası, şey, 71 darbesi. Bunu bir kesintiye uğrattı. Ama tekrar Ecevit döneminde işte İsmail Cemler geldi falan TRT'nin başına. Yine 80'e kadar bir özgürlük ortamı yaşandı. Yine çok önemli muhalif gazeteler çıktı o dönemde. Türkiye'nin tarihinin en çok satan muhalif gazeteleri. E, Demokrat. Demokrat gazetesi, çok ciddi itirajlara ulaşan politika gazetesi gibi ve çok sayıda dergi çıktı. 80'de tabii Türkiye sol Türkiye genel olarak en ağır en baskıcı rejimlerden birini yaşadı. 80 80 12 Eylül darbesi daha önceki darbelerle hiçbirle karşılaştırılamayacak ölçüde büyük bir terör rejimi kurdu. Bırakın basın özgürlüğünü, Türkiye'de hiçbir özgürlükten bahsedilemez oldu o dönemde. O aşağı yukarı 88'e kadar sürdü. 88'de Turku Özal bir AB üyeliği girişiminde bulunurken 87-88'de azıcık dizginleri e, azıcık gevşetti. İşte o dönem yasaklı liderlerin tekrar siyasete dönmesinin yolu açıldı, böyle bir referandum yapıldı. İşte tekrar derneklerin kurulabilmesi, sendikaların kurulabilmesinin önü açıldı. Ve yine aslında şeyi görüyoruz, yine bir AB istekleri sonrasında evet. böyle bir ne, ne yazık ki e, ne yazık ki öyle. Evet. Yani Türkiye'nin kendi iş dinamiklerinden çok evet. e, ya aslında ikisi iç içe. Bu şöyle bir evet. şey, yani Türkiye bujuvası da. Bu, bu kadar baskıcı ve kapalı bir rejimin kendi çıkarlarının, o, çıkarlarının olmadığını farkındaydı. Çünkü bourgeoisi kapitalizm gelişmek için liberal bir e, siyasal ortama ihtiyaç duyar. Ne kadar fazla liberalizm olursa o kadar fazla iş yapılır. Dolayısıyla da? Dol Dolayısıyla açılmak için böyle bir şey yapıldı. Fakat bu da 91 seçimlerinden sonra kesildi. Çünkü 91 seçimlerinden sonra e, Türkiye'de siyasal iktidar, e, DHP-SVP koalisyonuydu... Kürtlere karşı büyük bir huruç harekatına gelişti. Evet 90'larda yaşanırlar. Evet ve 90'lar e, yine türü, gazetecilik için acı bir dönem oldu. E, Kürt meselesi üzerinden bu sefer baskılar geldi. E, Kürt adı yazılmaz oldu gazetelerde ve çok büyük bir savaş yaşanırken tamamen devletin ve genelkurmayın sözcüsü gibi hareket etti Türkiye'de gazeteciler. Dolayısıyla bu dönemi, aslında yine tekrar o evet, gerçekler yine baskıcı gözükmemeye dönümü. de başlandı Evet. Bu dönemden sonraki nefes alma dönemi için de şey söyleyebiliriz. Yeniden AB sürecinin başladığı, öte yandan bir gelişme daha var burada. Abdullah Öcalan'ın yakalandığı ve PKK'nin e, süresiz ateşkesi ilan ettiği dönem. Bir yumuşama dönemi oldu bu. Çeşitli reformlar yapıldı. Bu dönem yine bir basının nefes aldığı bir dönemdi. 99'da başlayan bu dönem AKP liderleri devam etti. AKP iktidarının ilk, dönemin, ilk döneminde... Ve her şey güzel gidiyor gibiydi. Evet. Hani basın özgürlüğü açısından. Ta ki 2007'ye kadar. 2007'de AKP çok güçlü bir oy oranıyla geldikten sonra ikinci defa bu sefer Türkiye'de hayatın her alanını dizayn etmeye soyundu. Hep o ajanda ajanda gizli ajanda denen AKP'nin de bizim ajandamız falan yok dediği şeyde tarih yapraklar döndü ve ajandada yazılı şeyler bir bir hayata geçirilmeye başlandı. E i̇şte bunu yaşıyoruz. Bu, bu son beş yıllık dönem bizim işte gazetelerimizin insansız haber aracı haline geldiği dönem oldu. Nasıl geldiğini de... Anlatırız. Evet, peki bu aslında yani bundan sonrasını konuşmak Uludere katliamını mesela hı hı. neden vermedi basın diye konuşmak aslında bu tarihe bakmak yeterli neredeyse. Yine böyle bir zamana doğrayabiliyoruz. İstersen şeyden biraz bahsedeyim. Ee, yani AKP hangi yöntemleri kullandı? Basın peki. dile getirmek, dize getirmek için ne yaptı? AKP'nin birkaç temel şeyi oldu. Bir tanesi hiçbir zaman... Bu saydığımız bütün dönemlerde belki tek parti CHP'si hariç olmak üzere bu kadar yandaş bir e, şey yoktu, basın grubu yoktu. Yani tamamen hükümetin hık konumunda olan, hükümet ne derse ne eylerse güzel eyler muhalefete hiç yer vermeyen, sürekli hükümeti pohpohlayan bir şey, bir e, Tek parti CHP'sinde yani 1925'ten sonra o Atatürk'ün ulaştırıldığı dönemde böyle bir şey vardı. Benzer bir şey de şimdi yaşanıyor. Nasıl oluyor? Bu mevcuttu bunlar. Yani böyle kurumlar vardı. Yani şimdiki iktidarın çizgisinde olan. Fakat bunlar acayip palazlandırıldı. Yani Samanyolu TV, Yeni Şafak, Zaman. Bu gruplar, bu yandaş medya dediğimiz şeyler müthiş bir e, atılım yaşadı. 2007'den bu yana özellikle. Daha sonra şu yapıldı. Ana akımdaki belli başlı patronların çeşitli ...zaafları vardı. Mesela Cem Uzan'ın. Evet. Yani Türkiye'de hortumcuya... ...adı çıkmış insandı Cem Uzan. Yani hortumcu maddesini, ansiklopediyede... ...Cem Uzan'ın resmi basılsa kimse hayır demezdi. O durumdaydı. Yani i̇tibarı sıfırdı Türkiye'de. Ve bunu çok iyi değerlendirdi AKP. Bu tür adamların elindeki şeyleri ...el koydu ve bunları... ...üstelik bizim... ...bakın bizim... ...verdiğimiz vergilerle kurulan... ...kamu bankalarından verilen... ...kredilerle yandaşlara peşkeşecekti. Çok açık yaşandı bu süreç. Bunlardan bir tanesi Star gazetesidir. Evet o karma karışık oldu dönem. Evet. Bir tanesi evet. Kanal Türk televizyondur. Tunca Özkanlar'ın borçları vardı ondan dolayı elinden alındı orası mesela. Bir tanesi e, Dinç Bilgin'le Turgay Ciner arasındaki anlaşmanın kadüklüğünden faydalanarak AKP'nin el koyduğu ve çok ucuza ve Halk Bankası kredisiyle bizim Çalık dediği Çalık grubuna ...peşkeş çektiği sabah gazetestir. Böyle bir... ...böylece ana... ...yani biraz önce söylediğimiz bayağı, şeyler... Bayağı evet. bir medya evet, organından evet. bahsediyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi. yani... samanyolu gibi, Yeni Şafak gibi, Zaman gibi şeyler... ...ne kadar palazlanırsa palazlansınlar... okur kitleleri belli. Yani layık yaşam tarzını benimsemiş insanlara... ...çok hitap eden yerler değil. Ama sabah gazetesini aldığınızda iş değişir. Star gazetesini aldığınızda iş değişir. Yani Hı. başka yerlere de var. Bir başka şey daha yaptı. Ana akımda diğer yani... Doğrudan el koymadı. diğer e, holdingleri, basın old, medya holdinglerini havuç sopa yöntemiyle dize getirdi. Havuç sopa yöntemi dediğimiz şudur. Havuç şudur, kamu ihaleleridir. Yani cinne der ki bak şu elektrik ihalesini alırsın ama şöyle şöyle yayıncılık yaparsan. Sopa da şudur. Eğer böyle böyle yayıncılık yapmıyorsan sana öyle bir vergi borcu keserim ki Doğan Holding'e yapılan sen bir daha belini doğrultamazsın. Bu havuç sopa yöntemiyle bütün hepsi. Dize getirildi ana akımda. Bu da yetmedi. Bu sefer pürüz çıkaranları tasfiye operasyonu yapıldı. Yani ufak tefek adacıklar kalmıştı ana akımda. Hala pürüz çıkarmaya devam eden. Yani bir deyişle hala eşkıyalık yapanlar. Evet. İşte bunların tasfiyesi gündeme geldi. Burada da radikal operasyonu. MTV. Çok önemli. Tabii oraya Don't da geleceğim. E, NTV de öyle. Doğuştaki NTV doğuştaki tasfiye. Radikal operasyon şu yüzden önemli. Benim de eski çalıştığım gazetedir Radikal. E, Radikal susurluk sürecinden itibaren uzun yıllar Türkiye'de ana akımda yapılmayan bir şey yaptı. Gazetecilik yaptı. Ee, çok ciddi şeyleri ortaya çıkarttı. Çeşitli güç odaklarını rahatsız eden yayınlar yaptı. Ve Doğan Medya Şemsiyesi altında bunları yapmasının da rahatlıkları vardı. Yani bir özgürlük alanı tanınmıştır Radikal'e. Ve Doğan Medya Şemsiyesi altında bunu yapmanın hem ekonomik rahatlıkları vardı... ...hem de hani o kurumun güvencesiyle birlikte bir şeyler yapma rahatlıkları vardı. Fakat işte Radikal'in başına Eyüpcan getirildi. Evet. Eyüpcan kariyerine Fethullah Gülen'le yaptığı röportajla başlamış bir gazeteci. Ee, oradan Zaman Gazetesi'nden yetişme. Ardından NTV Doğuş grubunda ciddi bir tasfiye oldu. Yani Ruşen Çakır, Banu Güven, Mirgün Çabas, Can Dündar bir yandan ekranda bir yanda ekrandan silindi bu isimler. Evet. Hepimizin tanıdığı popüler isimler bir yanda gitti. Yani bunlar reytingi de olan isimler. Hatta şu oldu Star gazetesi tavuşa gelirken Türkiye tari Türkiye televizyon tarihinin yetiştirdiği en büyük televizyon yıldızı olan... ...severiz sevmeyiz ama gerçeği budur. En büyük televizyon yıldızı olan Uğur Dündar tasfiye edildi. Habercilikte evet. en büyük televizyon yıldızıdır Urdundar. Yani şunu hatırlayın. İnsanlar tavuk yemeye Urdundar yiyin de deyince başladı. <gülüyor> Kuş gribi zamanında kimse tavuk yemiyordu. En sonunda Urdundar çıkarttılar. Yiyin dedi, yemeye başladı. Bu derece güven yani kapitalist rasyonellik bile uymayan bir şey. Bunu anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şey şu. Ya yani bu adam rating demek. Bu adam güven demek ama sen buna bile tahammül edemiyorsun. Niye? Hükümete bir tane laf söylerdi. İşte bu süreç Buraya getirdi. Peki ne kaldı? Hala sorun çıkartan ufak tefek marjinal falan filan kaldı. AKP bunu bile istemiyor. Evet. Yani sağda sola. İşte o zaman da bu operasyonlar gündeme geldi. İşte bu 95 gazeteci, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın listesinde bulunan 95 gazeteci o sorun çıkarmaya devam edenlerdir. Orada da tutuklamalar meydana geldi. Yani sizi biz parayla susturamıyoruz. El koyarak susturamıyoruz. Kendi imkanlarınızı işte mesela açık radyo gibi daha bağımsız Kurumlarda çalışıyorsunuz o zaman biz de size polis copuyla geliriz sabaha karşı evinizi basarız atarız hapishanelere bir daha yazamazsınız da çizemezsiniz de bir de hakkınızda öyle bir karalama kampanyası başlatırız ki Mehmet Baransulara Şamil Tayyarlara öyle şeyler yazdırırız ki şerefinizi de iki paralık ederiz insan içine çıkamazsınız tehditini savurdu. buna rağmen hala Türkiye'de direnen muhalif gazetecik yapmaya çalışan yerler var. Bundan bir tanesi de Bir Gün Gazetesi'dir. Evet. Bir günde çalışmaktan gurur duyuyorum. Burada da onu belirtmiş olayım. Hani bu, bu medya düzeninde hala ayakta kalan bir kale olduğu için. Peki bundan sonraki süreci nereye evrilecek? Bu tarihe baktığımız zaman, bundan sonrasına da baktığımız zaman çok daha sıkıştırılmış zamanlardan bahsediyoruz. Hı hı. Hapse atılmalar, sabah karşı gözaltılar hiç, hiç normal şeyler değil. Peki bundan sonra öngördüğün şeyler neler senin? Bir defa bu iktidar kaldığı müddetçe Türkiye'de basına rahat yok. Onu çok net biliyoruz. Evet. Yani tek umudumuz önümüzdeki süreçte <gülüyor> bu iktidardan bir şekilde Türkiye halklarının kurtulması. Evet. Ben daha gerçekçi bir kurtuluş imkanı görmüyorum Türkiye için. Ee, Türkiye basının özgürlüğü için. Ee, ama bu, bu anlamda olumlu sinyaller var. Bir tanesi şu, e, Başbakan'ın sağlığındaki e, kulislerde konuşulan e, şeylere göre, sağlığındaki olumsuzluktan dolayı e, Tayyip Erdoğan'ın yerine kimin geleceği kavgası söz konusu. Ve bu milli görüşçülerle gülenciler arasında bir çatlak ve karşılıklı bir tartışmaya e, yol açacağı yönde sinyaller var. Bunun en son belirtilerinden bir tanesi de e, taraf... Yazarı Mehmet Baransu'yla e, başbakan arasında geçen tartışmaydı. İşte e, başbakanın Baransu'ya cambaz demesi. E, Baransu'nun onu ben silahlardan korkmadım. Kasımpaşalı'dan hiç korkmamdı diye cevap vermesi. Hiç alışık olmadığımız şeylerdi. Evet. Çünkü hani ben onun üzerine Twitter'da şunu yazdım. ...taraf ve AKP durun kardeşsiniz ya... <gülüyor> ...bugüne kadar kardeş olan... ...iki şeyin böyle... Ya ...bu normal değil... ...bu bize bir umut vaat ediyor... Evet. ...yani bu böyle... ...aradaki bir... çatlağı görmemize... <gülüyor> ...yani or, o çatlak derinleşirse... E, ...Türkiye muhalefetin de gelişmesiyle birlikte... E, ...daha iyi günler görebiliriz... ...ama o blok sürdüğü müddetçe bizi... ...zor zamanlar bekliyor... O, ...ona hazırlıklı olmak gerekiyor ...ben buradan yine de başka bir şeye... ...böyle bir umut... ...ve böyle bir çıkış yolu olabilir mi diyorum... ...bağımsız gazetecilik diye bir kavram artık bu sosyal medya dediğimiz şey hı hı. sayesiyle o sayesinde oldukça yaygın ve kolay bir hale gelebilir. Peki bağımsız gazetecilik böyle böyle şartları altında eğer bu durum böyle devam ederse sence mümkün mü? Bir sürü insanın bu hale gelmesi bağımsız güven bunun gördüğümüz örneklerinden biri mesela. Şimdi o konuda şöyle bir şey var, şöyle bir gerçeklik var. Ece Temel Kur'an. Çok güzel bir yazı yazdı ve Banu Güven'in e, açtığı bloğu Banu Güven'in ana akımla çalışmayı reddederek yani Banu Güven NTV'den gittikten sonra da belli koşulları kabul ederek bir yerlerde çalışabilirdi. Ama NTV'de gördüğü baskıları orada da görecekti yani şunu çıkarma bunu çıkar yani. konuk olarak işte şu e, şuraya pek dokunma falan. O bunu tercih etmedi Ben dedi ki ben bloğumu açarım arkadaş orada kendim özgür bir şekilde yazılarımı yazarım diyeceğimi derim haberim de yaparım röportajım da yaparım şimdi Ece Temel Kur'an bunu bir yol olarak önerdi ama burada düşünelim bu yol gerçekçi mi şimdi en nihayetinde e, hepimiz yaşamak için belli şeylere ihtiyaç duyan insanlarız evet. işte kafamızı sokacak ev lazım ondan sonra işte yiyecek bir şeyler falan lazım yani bunlar hayatın gerçekleri <gülüyor> ruhlar halinde yaşamıyoruz büyüklük düşünür Recep İvedin dediği gibi yani sonuçta bu, bu koşullarda e, bu yol herkes için önerilebilir bir yol değildir. Bu evet. biraz tuzu kurulların işi. Çok evet. açık söyleyelim. Aslında... Biraz sesinin duyulmuş olması gerekiyor. Evet. En basit evet. tabiriyle. Ve senin. bir de şu. Yani bloktan para kazanmıyor evet. Banu Güven. Evet evet. Yani polis. para kazanmamayı göze alabilmek gerekiyor bunları yapabilmek için. Bizim gibi gazetelerde çalışmak için de çok... Yani e, sıradan bir işçinin... ...hayat şartlarının daha altında yaşamayı göze almak gerekiyor. Bu da zor bir tercih. Bunu da herkes öneremeyiz. O yüzden e, herkes önerebileceğimiz şey şudur. İnsanlar gazetecilik yapacaklar ve emeklerinin karşılığını alacaklar değil mi? İnsanların editoryal bağımsızlığa sahip olmasını mücadelesini vermek zorundayız. Yoksa bütün mevzileri oraya bırakıp, ha. hani karşı tarafa bırakıp biz Yeni da... Yeni bir çıkış yolu biz, denemekte. Biz dağlara çekilelim deyip yani hani evet. internete çağırmak e, tek şey olmayabilir. Ama Twitter çok güzel bir şey. Onu söyleyeyim. ya yani sosyal medyada evet. özellikle Twitter. Hep söylüyoruz demokratikleşmeyi getirme evet. en azından. Herkesin ee, bir mikrofonu var. Mesela gibi şey. ben de köşemde e, sayfamda daha doğrusu bir medya sayfası yapıyorum bir günde. Twitter gündemi diye bir şey koyuyorum her gün. E, orada mesela bu Uludere katliamında e, medyanın hiç görmediğinden bahsettik hani bu olayı. Evet. Ama mesela Twitter'dan çok sağlam mesajlar geldi. E, okuyayım mı var mı o zaman? Lütfen, üç, dört lütfen. Tanesi. Yani o gün mesela. Şunu koymuşuz. Ne demişiz? Egemen basın yazmak için Genelkurmay'da emir bekledi. Yani Genelkurmay açıklama yapana kadar Egemen basından hiçbir laf gelmedi. O sırada Twitter'dan neler yazılıyor bakın. Bağını güven. Türkiye Silahlı Türk Sağlık Kuvvetleri açıklaması bir yanlışlık olabilir. Ama yine de biz haklıyız tonunda. Terörle mücadele tek bir sınır tanıyor. insanı tanımıyor. Sert eleştiriler oradan geldi. Hmm. Kaçakçı bomb başka birisi yazıyor. Tezcanah. Tez Yazıyor. Kaçakçı bombalamak caizse F-16'lar İstanbul'daki gökdelenlerden işe başlasın diyor. Bu radikal söylemler Twitter'da yazılabilir ve binlerce insana gidiyor. Bir tane daha okuyayım bitireyim uzatmayayım. Siviller öldürüldü var mı ötesi? Bu bütün lügatlarda suçtur. Sen istediğin kadar lagoluganı yap yine vicdanın el verdiğince diyor. Türk Sağlık Kuvvetleri'ne cevabı Twitter'dan veriyor evrim güvenci. Ee, sosyal medyanın böyle bir gücü var. Bunu kullanacağız ama ana akım medyanın daha... Özgür olmasını için mücadeleyi de sürdürmeliyiz. O zaman söylediğin gibi mevzileri terk etmemek hı hı. ve bunun üzerine konuşmayı devam ettirmek yapabileceğimiz en net şeylerden biri. Bir de son bir şey söyleyeyim. Alternatif basın çok az, çok az kaldı. İşte onlar radyo alanındaki alternatif birkaç yerden, işte Özgür Radyo var, siz varsınız birkaç yerden birindeyiz şimdi. Yazılı basında da işte bir, bir günümüz var, evrenselimiz var. Fazla bir şey yok elimizde. Bunlara sahip çıkalım. Yani bunların tirajlarını arttırmaya çalışalım, Biyanet alalım, mi? evet internette İnternet Biyanet Sitesi. var, Solork var, Sendik Ork var, evet. e, Ork var. E, bunlar önemli mevziler. Evet. Bu mevzileri de kaybedersek gerçekleri okuyacağımız hiçbir yer kalmaz. Evet, evet Balık Gözü'nde bu hafta Meriç'le beraberdik bir günden aslında bize Türk basın tarihinin nereden nereye geldiğini ve aslında nereye doğru gidebileceğinin küçük bir haritasını çizmiş oldun. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Bu haftalık balık gözünden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.